Auz billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmain. Aziz kardeşlerim, tarihlerin İbrahimi günler olan zilhicceye yaslandığı bir zaman dilimindeyiz. Hazreti İbrahim'i hatırlatır bu günler. Hazreti İsmail'i, Hazreti Hacer'i hatırlatır bu günler. Elbette ki tevhid mücadelesinin son halkası olan Efendimiz'i hatırlatır bu günler. Ondan sonra orada başlayan o mücadeleyi devam ettiren sahabe neslini Tabiin neslini, etbai tabiin neslini, o günden bu bugüne kadar gelen tüm ehli İslamı, ehli Tevhidi hatırlatır. Duamız şu olsun: Allah hepsine selamlarımızı ulaştırsın. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Allah o büyük insanların ayak izlerini takip eden, küçük adımları da olsa Büyüklerin ayak izlerini takip etmek için gayret gösteren o Bahtiyarlar Zümresi'nden kılsın bizleri inşallah. Geçen ders Hz. Hüseyin'in oğlu, o büyük insan İmam Zeynel Abidi'nin hayat defterinin sayfalarını açtık. Bugün bu dersle kapatmayı düşünüyorum inşallah dua edin de kapatabileyim çünkü daha size anlatacağım çok isim var. Ama İmam Zeynel Abidin bambaşka bir insan, bambaşka bir isim, bambaşka bir hayat, bambaşka bir kamet. Onun için biraz zorlanarak da olsa bugün ikinci dersimizi onun hakkında yaparak sözümüzü Muhammed Bakır'a getireceğimiz yerde ondan bir önceye yani yine İmam Zeynel Abidinin bir diğer oğlu İmam Zeyd'e yaslayarak İnşallah devam ettireceğiz. Geçen dersi şöyle bir hatırlayın. Sonlara doğru bir noktaya dikkatlerinizi çekmiştim. Doğru zamanda ve doğru zeminde doğru işler yapmak. Doğru zamanda doğru adımlar atmak. Doğru zeminde doğru sözler söylemek. Ve buna örnek olarak da İmam Zeynel Abidini vermiştik. Onun Medine hayatında sükûneti kendine tavır olarak belirlemesi, bazıları tarafından eleştirilip, bazıları tarafından kınanmasına rağmen, en doğru tavrın o olduğunu, olması gerekeni yaptığını söylemiştik. Ve orada bırakmıştık. Yine duam şu olsun, siz o duaya da gönülden bir amin diyin. Allah inşallah bizleri de, doğru zamanlarda ve doğru zeminlerde, Doğru iş yapanlardan, doğru sözü söyleyenlerden eylesin. Size bu işin ne kadar önemli olduğunu İmam Zeynel Abidi'nin hayatından örneklerle anlatacağım. Bazı onun hayatında gerçekten bugünün dünyasına çok önemli mesajlar taşıyan rivayetleri bugün beraberce anlamaya çalışacağız. Ama İmam Zeynel Abidi'ne de ilham kaynağı olan işin temeli ve kökü sayılan ve bizim istikbalimiz olan asr-ı saadete, saadet asrına sizi bir götürmek istiyorum. Doğru işi doğru zamanda yapmanın ne demek olduğunu asr-ı saadetten bir örnek üzerinden inşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Mesela size şöyle bir soru sorsam, dikkatlerinizi yoğunlaştırmak ve özellikle de bu meseleden, Gereğince istifade etme adına desem ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün hepinizin çok yakından tanıdığı peygamberin şairi ve sevdalısı olan peygamber için yüreği yanan ve gerçekten de onun aşkını anlatmaya kalksak saatler bize lazım olan bir ismi Abdullah İbni Revaha'yı Mescid-i Nebevi'de Cuma namazına iştirak etti diye Efendimiz ona kızdı. Onu eleştirdi dersem garipsersiniz değil mi? Niye bir Cuma namazı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz o özelliklerini saydığım isme Abdullah İbni Revahan'ın nasıl biri olduğunu benden çok duydunuz. Bazılarınız benden daha fazla biliyordur onu. O bambaşka bir insan, böyle bir insanı neden eleştirmiş olsun? Neden Efendimiz Cuma namazına iştirak eden bir insana, bir sahabisine Cuma namazı gibi İslam'ın farzı olan, şairi olan bir işi yaptığından dolayı gadaplansın ve sinirlensin? Mesele doğru işi, doğru zamanda yapma meselesidir. Buyurun. Hicretin 8. yılı. Öncesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Mute dediğimiz ve bugün Ürdün'ün içerisine giren o İslam toprağına, şimdi İslam'ın toprağıdır, o günler Bizans'ın egemenliği altındaydı, bir elçi gönderiyor, Haris İbni Ümeyye. Bu elçi bölgenin valisi tarafından getiriliyor huzuruna, sorgulanıyor ve öldürülüyor, şehit ediliyor. O günler Müslümanların kanı, ucuz değil bugünün dünyasında olduğu gibi aleyhissalatü vesselam efendimiz ordular çıkarttırıyor bir insanın kanı için ama burada yine bir parantez açacağım yine bir hakikate dikkatlerinizi çekeceğim 13 yıl Mekke'de aleyhissalatü vesselam efendimiz ve ona iman eden sahabiler çekmedikleri cefa görmedikleri eza kalmadı değil mi? Neler neler gördüler, neler neler geçirdiler. İşkenceler gördüler. Hatta ve hatta üç kişinin öldürüldüğünü biliyoruz biz Mekke'de ilk günlerde. Bir tanesi evin içinden Hazreti Hatice anamızın ilk eşi olan Ebu Hale'den olan oğlu Hint bin Ebu Hale, Haris bin Ebu Hale affedersiniz. Diğeri ise Ammar'ın anası ve babası. Yasir ile Sümeyye, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk günlerde canından birer parça olan o güzide insanların öldürülmesi için ne yaptı? Yüreği kan ağlıyordu ama hiçbir şey yapmadı. Yapsaydı yapar mıydı? O gün için iman edenlerin sayısı çok da az değildi. Eğer biz Yasir ile Sümeyye'nin şehadetlerini nübüvvetin 5. ve 6. yılına götürürsek ki doğru tarih budur. O zaman iman edenlerin sayısı en az yüzün üstündeydi. Efendimiz gözdağı verebilirdi. Efendimiz Mekke müşriklerine Müslümanların sahipsiz olmadığını da gösterebilirdi. Ama o manada hiçbir adım biz ve Selam Efendimizden görmedik varıyordu o güzide insanların yanına sabredin Yasir ailesi kavuşmamız cennette diyor onlara cenneti vaat ediyor sabrı telkin ediyor onun ötesinde de bir şey söylemiyordu ama bir gün geldi ve selam efendimiz Yesrib'i Medine kıldı bir gün geldi medeniyetin temelleri atıldı Yesrib'de ve Yesrib Medine olma yoluna girdi bir gün geldi ordusu oldu, istihbarat örgütü oldu, mektebi oldu, menzili oldu, mescidi oldu. Kendi ekonomik anlamda özgürlüğünü elde eden çarşısı oldu. Askeri anlamda bir birliği oldu. Bir tek Müslümanın kanı aktığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz binleri harekete geçirdi. Öyle yapmadı mı hicretin altıncı yılı? Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi Hudeybiye'ye geldiği zaman üzerlerinde bir tek kılıç olmasına rağmen ve ihramlı oldukları halde Semure ağacının altında biat aldı Osman'ın kanının bedelini Mekke müşriklerine ödetmek için. Allah aşkına bunlar çok şey söyler değil mi bizlere? Ve o gün hicretin 8. yılında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir tek elçisi Haris İbni Ümeyye'nin şehit edilmesi haberini duyduğu anda 3 bin kişi çıkardı 3 bin kişi ve hiç yapmadığı bir şey yaptı 3 tane ordu komutanı atadı 1. komutan Zeyd bin Harise 2. komutan Cafer bin Ebi Talip Üçüncü komutan şimdi hayatından hayatlarımıza iz taşıyacağımız Abdullah İbni Revaha. Bu ne anlama geliyordu bilenler biliyordu. Aslında Efendimiz hiç yapmadığı bir şeydi bu. Eğer üç isimi arka arkaya atanmışsa üçünün de şehit olacağının haberiydi bu. Bilenler biliyordu bunu. Bilenler bilmeyenlere de bildirmelerine rağmen bu üç insandan en ufak geriye adım atılmadı ve Aleyseratü vesselam efendimiz ordu toplandı. Haberler verildi. Curuf denen mıntıkada o gün sabahın erken saatlerinde toplanılmasının emrini verdi. Abdullah İbn Revah Nevaha canımız ona feda. Dedi ki kendi kendine. Bu yolun dönüşü yok. Ve o gün günlerden cuma. Efendimiz Aleyseratü vesselam da Kesinlikle cuma namazını kıldırarak bize gelecek. Hiç değilse son kez aleyhissalatü vesselam efendimizin arkasında cuma kılayım. Düşünceyi görüyorsunuz değil mi? Düşünce bu son kez efendimizin arkasında cuma kılayım. Aleyhissalatü vesselam efendimiz çıktı minbere sözlerine başladı. Baktı tam karşısında oturuyor Abdullah ibn Revaha. Sözünü kesti ve Abdullah İbni Revaha'ya döndü. Ey İbni Revaha senin İslam askerlerinin içinde olman gerekmiyor mu dedi. Ne yapacağını şaşırdı İbni Revaha. Ya Resulallah dedi anladım ki sen cumayı kılıp geleceksin. Dedim senin arkanda bir cuma namazı daha kılayım. Abdullah dedi ne kaçırdığını bir bilsen. Sabahın erken saatlerinde cürufa doğru yürüyen İslam askerlerinin ayaklarının tozlarının adedince sevabı kaçırdın sen. Onlar yürüdükleri her adımca sevap aldılar sen ise ondan mahrum kaldın ve artık hiçbir şey söylemedi. Namazlar kılındı Abdullah İbni Revaha koşa koşa ordugaha yetişti. Efendimiz geldi onlarla vedalaştı ve onları gönderdi. Gidiş o gidiş üçü de mutenin toprağında bir daha geri gelmeyecek. Meseleyi anladınız mı dostlar? Mesele çok mühim bir mesele. Yaptığınız iş doğru bir iş olabilir. Söylediğiniz söz doğru bir söz olabilir. Ama işin doğru olan yönünde zamanı ve zemini siz doğru bir biçimde ayarlamazsanız eğer... Yaptığınız iş doğru olarak kabul edilmez yanlış olur ve Allah korusun Müslümanların başına da başka işler açacak hale gelir Rabbim bizi bundan korusun bundan muhafaza etsin Gelin bu hadisenin üzerinden 90 küsur sene sonrasına gelelim günler İmam Zeynel Abidi'nin Medine'de olduğu günlerdir Harre olayları olmuş geçen ders anlattım tekrarına gerek yok. Kabe'de Abdullah İbni Zübeyr'in kıyamı olmuş. Emevilerin zulümleri kat kat artarak devam ediyor. Ama İmam Zeynel Abid'indeki tavır sükunet tavrıdır. İmam Zeynel Abid'indeki tavır asla o gün bir cihat hareketine bir baş kaldırı hareketine dönüşmemektedir. Ve o günler. Hac için Medine'den Mekke'ye doğru yola, yola çıkmış. Yolun bir yerinde Tabi'inin tanınmış isimlerinden Ubbad el-Basri Basra'dan o nesilden bizzat ikinci nesilden İmam Zeynel Abidin'in önüne çıkıyor. İmamla görüşüyorlar ve imama şöyle bir söz söylüyor. Ey İmam diyor, sen ki Resulullah'ın oğlusun. Sen ki ehli beytin imamısın sen bizden Kur'an'ı daha iyi biliyorsun Allah Kur'an'da demiyor mu Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Peki sen bu kadar zulüm var bu coğrafyada bu kadar sıkıntı var niçin baş kaldırmıyor da bize imam olmuyorsun da biz de senin arkanda asker olmuyoruz. İmam sakin bir edayla Ubbad el-Basri'ye dönüyor. Okuduğun ayet diyor Tevbe suresinin 111. ayetinden bir cümle. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. O ayetin arkasından bir ayet 112. ayet. Ne diyor Rabbimiz? Ubat baltayı taşa vurduğunun farkında ses yok ben okuyayım diyor sana o ayette Rabbimizin ne dediğini ben okuyayım sana Allah diyor ki bu alışverişi yapanlar yani cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah'a satanlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten nehyedenler Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Sen böyle müminleri müjdele. Ey Ubbad diyor getir bana bir ordu ki tevbeyi hayatlarının eksenine yerleştirmişler. Getir bana bir topluluk ki ibadet için yürekleri çarpsın. Getir bana bir topluluk ki secdeyi en güzel iş olarak görsün. Getir bana bir topluluk ki iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı hayatının esası olarak kabul etsin. Getir bana bir topluluk ki Allah'ın hududuna hududullaha riayet etsin. Eğer ben cihat etmezsem dünya alem bana lanet etsin. Mesele bu özellikte olan adamları yetiştirmektir. Mesele bu özellikte olan insanları önce belli bir kıvama getirmektir. Böyle bir iş olmadan yola çıkılırsa eğer Allah korusun neticesinin ne olacağını hiç kimse kessiremez. Anladınız mı dostlar İmam Zeynel Abidi'nin derdini? Derdi derdimiz olsun inşallah. Çünkü bugünün dünyasına konuştu. Zaten bizim derdimiz. Tarihteki adamları konuşup o adamlık destanlarını yazan o yiğitleri ah ne adamlarmış deyip adamlıklarına bir öf çekmek onları yüceltmek falan değil böyle bir derdimiz yok. Ben size uyuyasınız diye menkıbe anlatmıyorum biliyorsunuz uyanasınız diye menkıbe dinliyoruz. Uyanalım da yeniden bir kez daha menkıbe yazmak için menkıbeleri bir daha üretmek için biz geçmiş insanların menkıbelerine konuk oluyoruz. İşte İmam Zeynel Abidin bize bugünün dünyasında ölçü olacak örnek olabilecek çok önemli bir şey söyledi. Allah hepimizi duyanlardan etsin inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim hicre 61 Kerbela. İmamın şehit olduğu tarih nasıl şehit oldu en sonda geleceğim. Hicri 95. 34 yıllık bir Medine hayatı var. Geçen ders söyledim ve o 34 yıllık hayatını 8 kelimede özetledim size. Geçen ders hatırlayın dedim ki ilim, irfan, ibadet, sabır, infak, seccade, dua ve gözyaşı. 8 kavram kelime imamın 34 yıllık hayatının özeti şimdi bizim toplumumuzda da kullanılır çok güzel bir ifadedir o ehli beyti ifade etmek için biz seyit ifadesini kelimesini kullanırız biliyorsunuz Hüseyin'i soydan gelenlere seyit deriz Hasan'i soydan gelenlere şerif deriz seyyidin kelime anlamı olarak karşılığı efendi demektir ne efendi adam derlerdi Anadolu'da birini çok beğendikleri zaman gerçekten de efendiliğin yani ideal halin bir ifadesidir seyyid olmak hem ehli beytin soyundan gelmektir eyvallah bu doğru bir yönüyle de adamlığın en has halidir bunu da unutmamak lazım şimdi ben bu sekiz tane kelimeyi seyyid kelimesiyle beraber kullanarak İmam zeynel abidini size anlatacağım nasıl bir hayatın önündeyiz bundan anlayacağız bir o seyyudul ulemadır 2 o seyyudul arifindir bu kavramları açacağım şimdi üç o seyyudul abidindir dört o Seyyidü's sabirindir. 5 O Seyyidul munfiqindir. 6 O Seyyidü's sacidindir. 7 O Seyyidü'd daindir. 8 O Seyyidul bekkaindir. Ne demek bunlar? Birer birer şimdi anlamaya çalışalım. Birincisi seyyudul ulema Alimlerin efendisi ya da şöyle bir şey söylesek bu da doğru alimlerin alimi. Peki bunu benim 1400 sene sonrasından bakıp da bir insanı yüceltmek için söylemeye hakkım var mı? Yok çağdaşlarının söylemesi lazım. Hem de onunla aynı zamanı aynı mekanı paylaşan kendisi de büyük bir konumda olan. Büyüklerin kadrini ve kıymetini bilen, alim olan, sahabi olan, tabiin olan birilerinin söylemesi lazım ki İmam Zeynel Abidi'nin seyyidül ulema oluşunu biz de kabul edelim. Dünya alem zaten kabul etmiş biz de bunun doğruluğunun altına bir imza atalım. Size Cabir bin Abdullah'tan aktarayım. Daha ötesini ister misiniz? Alim birisi. Ve peygamber ve vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş farklı bir insan ilimde zirve olan 10-15 sahabeden bir tanesi Cabir bin Abdullah. O bize anlatıyor İmam Zeynel Abidi'nin ilmini diyor ki peygamberin ehli beyti içerisinde Ali İbni Hüseyin gibisi görülmemiştir. Ne ilimde ne ibadette. Kimin sözü Cabir bin Abdullah'ın sözü başka söze gerek var mı Cabir bin Abdullah gibi bir insanın sözü bize yeter de hadi tabiin imamlarının büyüklerinden birkaç tane yine söz aktarayım size mesela İmam Zühri ki o tabiinin dev isimlerinden bir tanesidir Ehli Beyt içerisinde Ali İbni Hüseyin'den daha üstün bir adama rastlamadım Vallahi ben ondan daha fakih birini de görmedim. Söz İmam Zührin'in sözü Şihab-ı Zühri. Nasıl biri olduğunu ilimle az bir şey uğraşanlar bilirler. Gelin o neslin büyüklerinden bir dev kametine. Gerçekten bir dev kametine. Bir dağ gibi birisi olan birine konuk olalım. Sayit İbni Müseyyeb'e. Allah kendisinden ebeden razı olsun ilmin izzetini temsil eden yiğit bir isimdir onun söylediği söz şudur tabi'in kuşağı içinde ilmi onun kadar geniş olan biri yoktu bunu söyleyen ilimde zirve olan birisi bunu söyleyen Tabi'in neslinde imam olan birisi siz Said İbni Müseyyeb'in üstünden onun sözünün üstünden anlayın onu. Kendinden nesiller sonra gelen i̇mam Şafii'nin bir sözünü aktarayım onun hakkında. O yaşadığı dönemde diyor i̇mam Şafii, Medine halkının en fakihi ve en alimi imiş kendi görmemiş ama ilmine vakıf olmuş. İlmine vakıf olanlara vakıf olmuş. Onların üzerinden i̇mam Şafi'nin yıllar sonra İmam Zeynel Abid'in için bir tespiti bu. Daha isterseniz söylerim ama diğerlerine zaman kalmaz. Bunu da bitirelim. Birincisi seyyid Ulema'da onun ilimde nasıl bir zirve oluşunu bu çerçevede anlamış olalım. seyyid Arif'in Ariflerin Efendisi. Arif ile alim arasındaki farkı biliyorsunuz değil mi? Alim bilen, arif hem bilen hem tanıyan, arif irfan ehlidir, olayları bilir ona da alim derler zaten ama arif olabilmesi için işin arka yüzünü de bilmelidir. Maksadını manasını bildiği gibi hikmetini lafsını bildiği gibi bilmelidir. İrfan ehli olmalıdır ki arif olsun. Onun için bazıları meselenin sadece lafzıyla uğraşırken arifler lafzının ötesinde işin hikmet boyutu üzerinde yoğunlaşırlar. İrfan ve İmam Zeynel Abidin desek beni sabaha kadar dinlemeniz lazım Urfalılar demeyeli ama o kadar benim takatim yok sizin de olmayacak. Biraz özetleyeceğim farklı birkaç tane örnek vereceğim size bakın bu örneği yine bugünün dünyasında İmam Zeynel Abidinin nasıl bir düşüncede nasıl bir söylemde ve nasıl bir muallimlik noktasında olduğunu unutmadan anlayalım. Kufeden bir heyet geliyor oturuyorlar imamın yanında Kufeden gelenlerin sözü belli ne yapacaklar? Başlıyorlar Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı kötülemeye. Söz geliyor Hazreti Ali'nin karşısındakilere Cemel'de Talha İbni Ubeydullah'a dil uzatılıyor. Zübeyir bin Avvam'a dil uzatılıyor. Ayşe anamıza bazıları dil uzatıyor. İmam biraz onları dinliyor sonra susturuyor. Ne olur yüreklerinizin ta derinliklerinden şu örneği dinleyin. Çok önemli bir ilkeyi çok önemli bir meseleyi bize öğretecek İmam Zeynelabidin. Abid'in. Ey insanlar diyor Allah'ın kitabını okuyorsunuz değil mi? Evet diyorlar okuyoruz. Allah üç sınıf müminden bahsediyor. Dikkat edin. Üç sınıf müminden. Onlardan bir tanesi Haşır suresinin 8. ayeti. Onlar muhacirler. Allah Resulü ve vesselamla ilk önde saffı evvel dediğimiz ilk safta beraber olanlar. Şimdi ben bakıyorum siz o saffı evvelde olan insanlara dil uzatıyorsunuz. Onlar onlardandı yani Allah'ın övdüğü o kesimdendi ama siz onlardan değilsiniz. Bir sonraki ayet Haşr suresi 9. ayet. Ensardan bahsediyor ensar ki iman adına evlerini barklarını işlerini neleri varsa her şeylerini muhacir kardeşlerini açanlar Onlar ki yüreklerini muhacir kardeşleri için açabilecekleri kadar açanlar Allah onlara da övgüyle bahsediyor Bakıyorum sizin eleştirdiğiniz sizin zem ettiğiniz isimlerden bazıları onların içinde var siz onların içinde de yoksunuz bir sonraki ayet muhacir ve ensar'dan sonra gelenler. Vellezine ca'u min badihim yekuluna rabbena ğfir lena ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ğillen lillezine amenu. Rabbena innaka raufur Muhacir ve ensar'dan sonra gelenler. Haşr suresinin 10. ayetini okuyoruz onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan iman kardeşlerimizi bağışla onlara karşı kalplerimizde kin bırakma şüphesiz sen rauf ve rahimsin bakıyorum bu ayete siz onlardan da değilsiniz. Allah aşkına söyleyin siz kimsiniz? Kim söylüyor bunu? İmam Zeynel Abidin söylüyor. Kime karşı söylüyor? Kufeden gelip de ashabın büyüklerine karşı dil uzatanlara söylüyor. Daha ne söylesin İmam Zeynel Abidin? Duymayacaksak eğer bu hakikatleri. Oturmuşlar yine bir gün bir mecliste. Konu yine ashabın büyükleri. Birileri ehli beyt'e muhabbet edeceğim diye ashabın bazılarına adavet ediyor. Yani düşmanlık ediyor. İmam dayanamıyor kalkıyor ayağa. Ey insanlar diyor bizi İslam sevgisi ile seviniz. Vallahi korkarım ki sizin bize olan sevginiz yarın Allah katında bize ar olacak utanç vesilesi olacak. Sözü anladınız mı söz çok başka bir söz İslam sevgisi ile seviniz kendi kafanızdan uydurduğunuz sevgilerle değil İlkelerini Allah'ın ve Resulünün koyduğu sevgiler ilkelerini selefi salihinin koyduğu sevgiler Her şeyin ahlakı olur da sevginin ahlakı olmaz mı sevgi vardır tüketir adamı Sevgi vardır adamı bitirir, sevgi vardır adamı üretir. İslam'ın sevgisi üreten bir sevgidir, tüketen değil. İslam'ın sevgisinde adavet yoktur, kin yoktur, nefret yoktur. İslam'ın sevgisinde muhabbet vardır. Hem de öyle bir muhabbet ki o muhabbetten nasiplenmeyen hiç kimse yoktur. İmam Zeynel Abidi'nin irfan boyutunu anlayacağımız bir örnek. Size bir söz vere söyleyeyim. Bu sözü ben yazdım bugün büyük harflerle tam karşıma astım. İsterseniz siz de aynısını yapın. İmam bize irfan boyutundan işin çok farklı boyutuna bir şey söyleyecek. Doğuda, doğudakilerin ve batıdakilerin hepsi ölse. Dünyada canlı namına hiçbir şey kalmasa yanımda Kur'an olduktan sonra ben yalnızlık hissetmem. Söz İmam Zeynel Abidinin. Söz bu doğudakilerin ve batıdakilerin hepsi ölse hiç kimse kalmasa canlı adına. Kur'an olduktan sonra yanımda onun dedesi dedesine kurban olduğumuz aleyhissalatü vesselam efendimiz. Her kim Kur'an okursa Allah'la konuştum dese bu sözde yalan yok demişti ya. Yalnızlık hissetmem diyor o büyük insan. Çünkü Kur'an o yalnızlıkları gideren en önemli vesiledir. Sadece bunlar onun irfan noktasında ariflere imam ariflere efendi olma noktasında nerede durduğunun bir işareti olsun. Üçüncüsü. Seyyidül Abidin yani abidlerin efendisi. Yine Said İbni Müseyyep'ten nasıl biri olduğunu söyledim. Bir söz aktarayım. Diyor ki Ali İbni Hüseyin'den daha abid bir insan görmedim. Ben kendim ibadetlerime dikkat ederim. Ama ne zaman İmam Zeynel Abidini görsem yine kendi nefsimi kötülerim. Ne yaparsam yapayım ona kavuşamam diyor. Bunu söyleyen Said İbni Müseyyep onunla aynı zamanı aynı mekanı paylaşmış bir insan. İmam Zeynelabidin'in şöyle bir özelliği var. Onunla çağdaş olanların bir itirafı. Diyorlar ki Medine'de hurma ağaçları ne kadar varsa bütün hurma ağaçlarının altında o namaz kılmıştır niye yapar bunu İmam Zeynel Abidin? o toprağı imanına şahit kılmak için aslında ve vesselam Efendimiz bunu bize işaret etti ama anlayan İmam Zeynel Abidin gibi davrandı anlamayan bizim gibi davranıyor girdiniz bir mescide daha vakit var ya da vakit daha gelmemiş ne kılacaksınız tahiyyatul mescit kılacaksınız yani bir mescide selam namazı kılacaksınız bir şehadet namazı o dört rekat sünneti kıldınız devam edeceksiniz bir adım yerinizi değiştireceksiniz yapıyoruz onu ama niçin yaptığımızı bilmiyoruz niçin değiştirdik yerimizi o mekan imanımıza şahit oldu bir adım sonrası da olsun değiştirin şu mescitte yerlerinizi ki Kıldığınız o yer size şahit olduğu gibi başka bir yerde olsun. İmam Zeynel Abid'in dedesinden bunu öğrendiği için Medine'de ne kadar hurma ağacı varsa her ağacın altında iki rekat namaz kılmıştır. O toprak o güzel toprak binlerce salihin sadıkın şehidin ayak izlerinin değdiği o toprak bir şekilde onun da imanına şehadet etsin. Abid. Seyyidül Abidin bu. Cabir bin abdullah yine nakli diyor. Bir gece diyor onunla beraber kaldım. Baktım ki yattığı yok. Sabaha kadar kıraat halinde, kıyam halinde, ibadet halinde. Sabaha yakın gittim yanına. Söz şu. Cabir bin Abdullah'ın ona hitabı: Ey Resulullah'ın oğlu, önünde ve arkanda Ehli beyti bu kadar öven müjde varken niçin kendi nefsini bu kadar yoruyorsun? Döndü bana dedi ki Cabir bu sözü söyleyen sen misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş olmasına rağmen sabahlara kadar ayağı şişene kadar namaz kılmıyor muydu? Ve kendisine ya Resulallah niçin kendini bu kadar yoruyorsun diyenlere Efele ekune abden şekure demiyor muydu? Şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi Cabir ben dedemin yolundayım. Ben Hazreti Ali'nin yolundayım. Ben Hüseyin'in yolundayım. Ölene kadar da bu hali devam ettireceğim diyor. Cabir bin Abdullah ondan sonra artık bir şey demeyecek. Seyyudul Abidin ibadet edecek. Ancak bize bir ufuk da gösterecek. Hiç zannetmeyin ki Zeynul Abidinler o çağda yaşadı da bitti. Hayır mesele zaten Zeynul Abidinleri üretme meselesidir. Bakın bu çağda. İmam Zeynul Abidi'nin yolundan yürüyen bir İslam aliminin bir cümlesini söyleyeceğim. Bir daha alıp sizi İmam Zeynel Abidi'ne götüreceğim. Bu çağın iman mücadelesinin mümtaz isimlerinden biri Bediüzzaman. Ne diyor? Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Tek bir şey istiyorum. Milletimin iman selametini göreyim. Bedenim cehennem içerisinde yansa bile gam yemem diyor. Farklı bir ufuk değil mi bu? Farklı bir ufuk. Gelin bu çağdan yürüyün bir daha İmam Zeynelabidin'in çağına. Ne diyor biliyor musunuz İmam Zeynelabidin? Ben Allah'a ibadet ederken tek amacım sevap kazanma olsa buna çok üzülür. Ne cennet sevdası ne cehennem korkusu şunu yaparsan bu kadar sevap bunu yaparsan bu kadar yanarsın sözleri tüccar sözüdür diyor. İmam Zeynel sözünü aktarıyorum size böyle sözler tüccar sözüdür ben Rabbimin rızasını isterim rızasını öncellerim bu arzuyla yanarım bunun adı nedir biliyorsunuz değil mi? İhsandır ihsan. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek, ona ibadet etmek. Allah o ufka hepimizi vardırsın. Seyyudul abidin onun abidlerin, ibadet edenlerin efendisi olmasını da bu kadarla yetinelim. Seyyudus sabirin sabredenlerin efendisi. Sabır ve İmam Zeynel Abidin desem ne kadar birbirlerine yakışır değil mi bu kelimeler hani derler ya iman Ali'ye ne kadar güzel yakışır sabır da İmam Zeynel Abidin'e ne kadar güzel yakışır bambaşkadır onun dünyasında sabır bir bakıyorsunuz o iki yaşındayken bu yolu yürümeye başladığı andan itibaren imtihanların en şiddetlisine muhatap olmuş yine sabır onun en büyük azığı olmuş hiçbir şey söylemesem 23 yaşında bir delikanlı iken Kerbela'nın meydanında 23 tane kendi ehlinden olan insanların öldürülmesine şahit olan kardeşlerinin babasının amcasının çocuklarının halasının çocuklarının Hasan-ı Basri ne diyordu dünya tarihinde onun o zamanki sözü bu dünya tarihinde bir aileden bu kadar toplu bir katliam olmamıştır buna şahit olmuş başlarının koparılmasına şahit olmuş İbn Ziyad'ın sarayında binlerce hakarete ve o kesik başlara şahit olmuş Şam'dan Basra'dan Şam'a o zorlu yürüyüşe şahit olmuş ama hep sabır onun elbisesi olmuş sabrı eğer siz elbise olarak kendinize edinirseniz imamdan öğrendiğimiz bir hakikat vakar ve heybet gibi iki kazancınız olur. Bir daha diyeyim mi dostlar bunu sabrı kendinize elbise olarak edinirseniz vakar ve heybet gibi iki kazancınız olur. Sabır bunları kazandırtır. Ve İmam Zeynel Abidin sabrı bir elbise gibi giydiği için inanılmaz derecede onda bir heybet, inanılmaz derecede onda bir vakar vardır. Bakın ne anlatıyorlar onun için. Dönemin halifesi Abdülmelik bin Mervan onun oğlu halife adayı Hişam bin Abdülmelik hacdadır. İmam Zeynel Abid'in de o günler hacda Mekke'dedir. Hişam bin Abdülmelik yanında askerleri adamları girer tavaf alanına tavafı yapar. Sıra Hacerül Esved'i ziyarete gelir oraya yanaşamaz. Şimdi hacca gidenler benim bu anlattığım tabloyu daha iyi anlayacaklardır. Devlet başkanı ol, kral ol, kim olursan ol tavaf alanına adamlarınla girersin. Orayı tavaf adam, adamlarınla tavafını rahat yaparsın. Ama iş Hacerü'l-Esved'e geldiği zaman kimse kimseyi tanımaz. Ne oraya müsaade ederler ne de o manada izin verirler. Gidenler bu tabloyu hatırlayacaklar. Hişam bin Abdülmelik de tavafını bitiriyor. Hacerü'l-Esved'e doğru yürüyor. İzdiham var orada. Ziyaret edemiyor. Geri çekiliyor. Hacerü'l-Esved'i gören bir yerde oturuyor ve Kabe'yi seyretmeye başlıyor. O anda imam içeriye giriyor, bembeyaz bir elbisenin içerisinde ve tek başına giriyor, tavafını güzel bir vakarla yapıyor. Sıra geliyor Hacerül Esvedi ziyarete, Hacerül Esvede doğru yürürken insanlar şöyle önünde imama yol açıyorlar. Varıyor Hacerül Esvedin önüne, selam yapıyor, öpüyor Hacerül Esvedi. Hişam bin Abdülmelik bir sinirleniyor kim bu diyor kim sultanlara ve meliklere nasip olmayan bu şey kim ki bu adam ona nasip olsun o kim kim deyince arkadan bir ses sesin sahibi Arapların meşhur şairi Ferazdak. bakın özellikle getirdim görün diye şu şiir orada okunan bir şiir kim kim diye sordu ya Uyunul Eser'de var bu şiir bu şiiri orada dile getiriyor Ferazdak. ben ilk satırlarını sizin için tercüme ettim onu okuyacağım kim diyor Ferazdak cevap veriyor taşlık vadiler tanır onun ayak izlerini Kabe bilir Hil ve harem bilir onun ayak izlerini Allah kullarının hepsinin en hayırlısının oğludur o temizdir, muttakidir, arınmıştır o. Daha kim kim diye ne diye soracak ki o sultan? Hişam bin Abdülmelik Ferazdak'ın bu şiirini dinleyince iyice sinirlenir ve Ferazdak'ı tutuklattırır, zindana attırır. İmam Zeynel Abidin bundan haberdar olunca, 10 bin dirhem gönderir sultana kefaret ile onun salı verilmesini sağlar. Ferazlık çıkar 10 bin dirhemi imama geri gönderir ve der ki ben ehli beyti ehli Beyt e yaranmak için övmedim. Ben ehli beyti insanlar beni, beni takdir etsinler diye de övmedim. Ben ehli beyti Allah emrettiği için övdüm. Onun için geri gönderir parayı İmam der ki biz ki ehli Beytiz, verdiğimiz hediyeyi asla geri almayız. Onu Allah'ın kullarından Allah'ın başka kullarına bir hediye olarak kabul ettir. Feraz da kabul eder. İşte onun hayatında sabrın nerede durduğunun en önemli hatıraları. Daha başka birçok şeyler söylenir. Mesela Velid bin Abdulmelik, o dönemin halifelerinden bir tanesi onun zamanında olan bir hatırı anlatılır. O günler İmam Zeynel Abid'in birisiyle bir sorun yaşamış adam malını gasp etmiş birkaç kez imam istemiş adam vermemiş. Velid bin Abdulmelik de Medine'ye gelmiş askerlerini gönderiyor İmam Zeynel Abid'in yanına diyor ki eğer imam müsaade ederse onu ziyaret edeceğim. İmamın yanındaki adamlar diyorlar ki bak halife geliyor. Malını gasp eden adamı şikayet et halifeye. O alsın malını versin sana. Bir anda imam Siz ne dediğinizin farkında mısınız diyor. Ben Allah'tan istemiyorum bunu. Yaratılandan mı isteyeceğim? Vallahi şu ömrüme kadar ne Kabe'de. Ne Medine'de Mescid-i Nebevi'de ellerimi dünyalık bir şeyi istemek için Allah'a açmadım. Allah'a açmadığım elleri Allah'ın yarattığı kullara mı açacağım? Ehli Beyt örneği veriyor bize. Kim Ehli Beyt alın size bir örnek. El açan değil. Açılmış ellere koşandır Ehli Beyt. Örneğine şimdi geleceğim birazdan. Ama onun hayatında. Sabır noktasında böyle bir kamet böyle bir duruş var. Beşincisi Seyyidül munfikin yani infak edenlerin efendisi. Hani dedim ya sabır İmam Zeynel Abidine çok yakışır. İnfak da aynen öyle. Dedesini alem şöyle anlatıyor. O dedeye kurban olalım. Şimdi ben kurban olayım diyorum da. İçimizden bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam Allah'tan başkasına kurban olunur mu? Ben de gülüyorum bunu duyunca. Sahabe de diyordu. Fedeke ebi ve ummi ya Resulallah. Bunun Türkçe karşılığı kurban olmaktır. Başka bir karşılığı mı var? Dolayısıyla oradaki kurban bizim anladığımız kurbanlık değil bir mecazdır. Bunu anlayacağınızı umarak söylüyorum. Kurban olalım o dedeye. O dedeyi alem şöyle anlatıyor. Eğer teşehhüttel la olmasaydı alem onun ağzından la sözünü duymayacaktı. Anladınız mı bu sözü? Kim ne istemişse vermiş hiç kimseye yok dememiş bir peygamber ve o peygamberin torunu İmam Zeynel Abidin. Öyleyse eğer infak onun hayatında nerede durur bilirsiniz değil mi? Çok sever Hazreti Üsame'nin oğlu Muhammed'i. Muhammed İbni Üsame İbni Zeyd. Efendimizin dünyasında da farklı bir yeri vardır. Zeyd bin Harise'nin ve Üsame İbni Zeyd'in onun oğlu Muhammed bir gün ziyarete gider. Bakar ki Muhammed'in yüzünde bir hüzün var. Hayırdır der ey Resulullah'ın oğlu vadesi gelen bir borcum var ama ödemeye imkanım yok. Ne kadar? 12 bin dinar gönder haber borçluğuna gelsin benden alsın. İnfak, infakın zirvesinde her şeyde olduğu gibi. Onu İbni İsak Siret'in, Siyer'in meşhur üstadı İbni İsak şöyle anlatır. Medine'de fakir fukara vardı. Geceleri onların evlerinin önüne birer çuval bırakılırdı. Kimin bıraktığı hiç bilinmezdi. Ne zaman İmam Zeynel Abidin vefat etti. Çuvallar kesildi. Alem anladı ki gece o çuvalları bırakan İmam Zeynel Abidin'miş. Onun en önemli özelliği bu. Tespit etmiş Medine'deki evleri başkalarına yaptırabilir. Çocukları ısrar ediyorlar çocuklarına yaptırabilir onlarca hizmetlisi var onlara yaptırabilir hayır kendisi yapacak gerekçesini de en sonda çocukları bize anlatacaklar böyle bir hal fakirleri görüyor Medine sokaklarında bakın verdiği selam şu merhaba ey benim azığımı ahiret yurduna taşıyan adam böyle bir selam duydunuz mu merhaba Ey benim ahiret azığımı öte tarafa gönderen insan minnet etme değil ondan minnet duyma sen olmasan kim gönderecek benim ahiret azığımı ufku görüyor musunuz nasıl bir bakış açısı nasıl bir şey bunu görmüş hizmetlisi yanında tabi bir müddet şahit olmuş ne istense vermiyor bir gün elinde su testisi İmama su döküyor. İmam abdest alıyor. Elinden kayıyor. Su destesi imamın yüzünü şöyle çizerek, kanatarak yere düşüp kırılıyor. İmam o can acısıyla şöyle bir başını kaldırıyor. Hizmetli diyor ki, onlar ki öfkelerini tutarlar. Ayette ayetten bir cümle okuyor. Öfkemi tuttum diyor. Onlar ki kusurları bağışlarlar. Bağışladım diyor. Allah muhsinleri sever git hürsün diyor. Her cümleye imamın verdiği cevap bu. Aynen dedesinin kameti. Dedesinden alem bunu gördü. O da aynı mektepten yetiştiği için aynı şey yapacak. Başka bir şey yapması mümkün müdür? İşte imamın infak edenlerin efendisi oluşu noktasında da bunları söyleyebiliriz. seyyud Sacid'in secde edenlerin efendisi neden Seydül Abidinden Seydus sacidini ayırdık biz Aslında Seydül abidinin içerisinde secde etmekte vardır Ama secde İmam Zeynel abidinin hayatında bambaşka bir yerde duruyor bakın tarih ona bu lakabı vermiş Biz değil Seydus sacidini tarih söylüyor ona diyor ki çocukları babamız eğer evde olulmuşsa evde bulunmuşsa, İki hal üzeredir ya rahlenin başında ya seccadede başka bir hal yok çocukları Muhammed Bakır Abdullah Zeyd'in itirafı bu babamız evde iki hal üzeredir ya rahlenin başında ya da secdede secdede o kadar kaldığı için alnında ve dizlerinde nasırlar oluşmuştur. Onun için tarih ona bir de zu sefinat diyecek. Yani nasırların sahibi diye bir lakaf verecek. E şimdi bunu nasıl anlasın bu çağın insanı olarak bizler? Sünnet namazları bile kılmamak için kırk bahane üreten bizler böyle bir hali nasıl anlasın? Zor değil mi anlamak? E ben de zaten bizi zorlasın diye anlatıyorum. Biraz sarsın da. Hayatlarımızda bazı şeyler yer edinsin diye anlatıyorum. Nasırlar tutacak birilerinin dizleri alınları namazdan. Namaz kılmaya bile vakit ayıramayan aynı adamlar aynı cennete talip olacağız. Allah akıbetimizi hayır etsin. Yedincisi seyyudu da'in dua edenlerin efendisi. İmam Zeynel Abidin ve dua bambaşka bir şey dua onun hayatında öyle bir yerde duruyor ki onun dualarını şu an bile halen okuyor halen ilham alıyoruz zaten elimizde var olan cevşeni de biz onun nakliyle öğrendik değil mi cevşeni de bize on nakletti bizim ehli sünnet kaynaklarımızda muteber hadis kitaplarımızda cevşen yoktur ama ehli beyt cevşen bize gelir ve biz de okuruz onu Yine Ehl-i Beyt Tarık'ıyla onun duaları bize nakledilir. Sahifetü'l-seccadiye diye bilinen dua. 57 farklı konuda imamın duaları var. Size oradan bir dua okuyacağım sabırla beni dinlerseniz eğer. Bakın o dua bizim hayatlarımızda ihmal ettiğimiz ve her geçen gün biraz daha hayatlarımızdan çıkardığımız... Ana babaya saygı konusunda çok önemli şeyler söyleyecek. Öyle bir hale geldi ki bizler batının şu anda bize dayattığı aile modelleriyle evin yaşlılarını evin dışına iten bir zihniyete ne yazık ki büründük. Ama İslam'ın aile modelinde evin yaşlısı evin bereketiydi. Her daim evin önünde olmalıydı. Tecrübeleriyle güzellikleriyle. Hayata yön vermeliydi. İmam Zeynel Abid'in vefat etmesine rağmen dikkat edin. Bu duayı Kerbela'dan sonra yapmıştır büyük ihtimalle. İmam Hüseyin şehit olmasına rağmen anasına ve babasına onlara itaat meselesinde Allah'a bir münacatı var. Ben sahifetü seccadiye'den size okuyorum. Ne diyor? Allah'ım katındaki şeref saygınlık ve esenliği anneme ve babama tahsis et ey merhametlilerin en merhametlisi onlar için yapmam gerekenleri bana ilham et bütün bunları eksiksiz bir şekilde bilmemi sağla bana ilham ettiğin bu bilgilere göre amel etmemi kolaylaştır bana gösterdiğim bu ilimde basiret ve bilinç ver Allah'ım Onlardan güçlü bir sultandan korkar gibi korkmamı ve şefkatli bir anne gibi onlara şefkat göstermemi nasip et. İnanılmaz sözler bunlar. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Anne babama itaati onlara iyilik etmeyi benim için şu ifadeye de dikkat edin. Yorgun kimsenin uyuduğu zaman ve dinlendirici bir uykudan, Susuzun içtiği sudan daha çok mutlu eden bir göz aydınlığı kıl. Ta ki onların arzusunu kendi arzuma tercih edeyim. Onların rızasını kendi rızamın önüne, önüne geçireyim. Şuraya Allah aşkına dikkat edin bakın İmam Zeynel Abidi'nin bakış açısı bu. Onların bana yaptığı iyilik az olsa da bana çok göster. Benim onlara yaptığım iyilik çok olsa da bana az göster. Hani deriz ya bazen babam bana ne yapmış ki? Alın size cevabı. İmam Zeynel Abidin cevap veriyor. Çok az yapmışlarsa da çok göster. Eğer ben çok yapmışsam da az göster. Onların karşısında sesimi alçalt. Sözlerimi onlar için tatlı kıl. Huyumu onlar için yumuşak et.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 Onları dua ile yad etmeyi bana unutturma. Allah'ım Muhammed'e ve aline salat et. Onlara dua ettiğim için beni bağışla. Ve bana gösterdikleri iyilikten dolayı onları affet. Bir baba evladın babaya duası bu. Çok şey söyler değil mi bu dua bize? İnşallah duyanlardan oluruz. Sekizincisi ve sonuncusu seyyidül bekkain gözyaşı dökenlerin efendisi gözlerinden yaş kurudu mu İmam Zeynel Abidinin, hangi ehli beyt mensubunun gözündeki yaş kurudu ki onun da gözündeki yaş kurusun dedim ya onlar dağdan adamlar dağ gibi adamlar her zaman dağların zirveleri buğulu olur dumanlı olur Dağ gibi adamların da her zaman gözleri yaşlı olur. Çünkü ben hüzünlerin peygamberiyim diyen bir peygamberin çocukları onlar. Hiçbir zaman gözlerinden yaş eksilmedi onların. İmam Zeynel Abid'in iki yaşında dedesi Hazreti Ali'nin şehadetine şahit oldu. Ehli Beytin hanesi ağladı o ağladı. Vardı amcası Hasan'ın yanına. 12 yaşına kadar Hasan'ın yanında Hazreti Hasan şehit oldu. Ehli Beyt'in hanesi ağladı o ağladı. Vardı Hüseyin'in yanına Hazreti Hüseyin'in her gün her gecesinde gözyaşı vardı. Ümmetin derdini omuzlayan bir nesil. Dinin intikal ve muhafazası için özel bir görev yüklenen o nesil. Sıkıntıları gördükleri zaman ağladı. İmam Zeynel Abidin de o evin bir ferdi olarak ağladı. Vardı 23 yaşına hastadır o gün Kerbela'da birer birer kurbanlık koçlar gibi ataları İsmail gibi boğazlandıklarına şahit oldu. O ağladı ehli hanesi ağladı. Ne zaman İmam Zeynel Abidin şöyle bir su alsa bir yudum içse dirdi biliyor musunuz? Ah Ali der abisine ağlar. Ah Abdullah der iki üç yaşında susuzluktan dolayı Kerbela'da tam bu azına atılan o ok ile cennete giden kardeşini ağlar. Ve derdi ki insanlara bizi kınıyorsunuz. Ama ben öyle şeylere şahit oldum ki insanlar yabani kuşlardan yabani hayvanlardan sakındırmadıkları suyu peygamberin neslinden sakındırdılar ben nasıl ağlamayayım der yine gözyaşı dökerdi İmam Zeynel Abid'in sükunet tavrına büründü 34 yıl gözlerinden yaş kurudu mu ümmetin haline ağladı ümmetin o günkü hali onun yüreğini parçalıyordu her gün ve bu dünyadan giderken de yine gözyaşıyla gitti. İmam Zeynel Abidin onun için gözyaşı dökenlerinde efendisiydi. Ancak bu kadar özetleyebildim size o büyük insanı. Gelin hicretin 95. yılına miladi olarak 659'a gidelim. İmam kaç yaşında? Hicri olarak 57 yaşında. Miladi olarak sadece 54 yaşında. Onun için bazıları derler ki o rivayeti kabul ederek büyük ihtimalle Velid bin Melik'in zehirletmesiyle imam şehit oldu. Çünkü Velid bin Melik'in bugün kaynaklarımızda geçen bir sözü var. Ali İbni Hüseyin bu dünyada var oldukça bana rahat yüzü yok diyor. Ve bu konuda bir plan yapıyor. O planın neticesinde de imam zehirlenerek yatağa düşüyor. Topluyor ehli beytini. Vasiyet edecek. Yaptığı vasiyet aynen dedesinin vasiyeti. Evlatlarım iki şeye sımsıkı sarılın. Allah'ın kitabına ve dedeniz Resulullah'ın sünnetine. Başka da bir şey yok. Ve bu halde gözlerini bu dünyaya kapayacak. Ebedi aleme açacak. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun yıkanacak gassal kimdir bilemiyoruz ama yanında çocukları var Muhammed Bakır Zeyt ve Abdullah gassal yıkarken sırtındaki bir iz dikkatini çekiyor sırtında iki tane nasır ve o gün daha taze olan ip izleri var kan izleri bırakmış. Merakla soruyor nedir bunlar Muhammed Bakır cevap veriyor babam her gece Medine'nin fakir fukarasına sırtında azık taşırdı vefat edeceği günlerde taşıdı ve o halde öldü biz diyorduk ki baba biz götürelim evladım ahiret azığımı bana bırakın diyordu reklam yok İnsanların alkışını taltifini beklemek yok. İmam Zeynel Abidi'nin çağlar sonrasına verdiği mesajların en büyüğünü söyleyeyim size. Hizmet burada ödül mükafat orada. Karşılığı burada bekleyenler hiçbir şey alamayacaklar. Ama karşılığı orada bekleyenler belki burada hediyelerin içerisinde de kalacaklar. Ama öncelik hizmet olacak. Hiçbir şeye takılmadan ben bunu yaptım hani alkış demeyecek niye kimse beni görmüyor niye kimse benim bu hizmetimden haberdar değil demeyecek hatta bilakis üzülecek eğer bunun karşılığını bu dünyada görürse İmam Zeynel Abidi'nin verdiği mesaj hizmet burada ödül orada bu ufuk büyük bir ufuktur. İnşallah bu ufuka varırsak çağın Zeynel Abidinleri olma adına gayretimiz artacak. Zaten bir İslam aliminin dediği gibi marifet İmam Zeynel Abidin'i anlatmak değil marifet İmam Zeynel Abidin olmaktır. Marifet bu çağda onun ruhunu diriltip onun o ruhuyla yeniden kulluğu aleme göstermektir. Ne diyelim Allah hepimizi böyle bir ruha böyle bir kamete eriştirsin. Aziz kardeşlerim yeni başladık ama bir veda edeceğiz şimdi. Güzel bir iş için veda edeceğiz. Allah yine nasip etti inşallah sizlerin temsilcisi olarak eğer kabul buyurursanız. Bir dahaki hafta siz bu kürsüden kürsünün asli sahiplerinden biri olan Emrullah Hatipoğlu'ndan camii cemaati dinlerken ben tam o saatlerde inşallah havada size dua ediyor olacağım. Ciddiye doğru yola çıkmış olacağız. Allah nasip ederse 12 günlük bir hac yolculuğumuz olacak, sonra döneceğiz. Ben sizlere dua etmeye gidiyorum. Selamlarınızı ve dualarınızı o güzel yurtta sizin dilinizin tercümanı olarak ile getirmeye gidiyorum ümmetimize dua etmeye gidiyorum ashabu Suriye'ye Suriye ashabına Suriye'deki kardeşlerimize ve bugün dünyanın dört bir tarafında ezilen sömürülen bir buçuk milyarlık İslam ailesinin tamamına dua etmeye gidiyorum sizlerin adlarını bildiklerimi adlarınızla dua edeceğim bilmediklerinize cemaatçe dua edeceğim ama insanlığa da orada dua edeceğim ki inşallah içinizden insanlığa hidayetin nurunu taşıyacak kardeşlerimizin sayısını Mevla çoğalsın. Duam şu olsun siz de o duaya gelin gönülden amin deyin. Allah nasıl bizi burada birleştirdiyse burada bizi güzel ve hayır üzerine birleştirdiyse bir gün Arafat'ta da birleştirsin. Bir gün Müzdelife'de de birleştirsin. Bir gün aşk diyarı olan Mina'da da beraberce şeytanlarla savaşmayı bizlere nasip eylesin. Beraberce Mescid-i Nebevi'de namaz kılmayı nasip eylesin. Şu anda kanayan işkenceler sıkıntılar altında inleyen Mescid-i Aksa'mızda özgür bir biçimde namaz kılmayı nasip eylesin. Emevi camisinde o güzel camide inşallah özgür bir Suriye'de Dua etmeyi bizlere nasip eylesin. Daha daha ötesini söylüyorum. İster buna amin deyin ister demeyin. İnşallah bir gün kitabını sağından alıp cennete yürüyüp cennette aleyhissalatü vesselam efendimize komşu olacak o güne de bizleri kavuştursun. Sahabenin sofrasında oturma baktiyarlığına bizleri eriştirsin. Hakkınızı helal edin. Benden taraf bir hak olmadığına her zaman inanırım. Ananızın sütü gibi de helal olsun eğer inanıyorsanız. Mevla yeniden kavuştursun, buluştursun inşallah. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.